İdaate el beyan takaddim el neşre el ihbariye bel lügati turkiye akhi ebliguna el ashabe anni rahil mudbir dunya wa amdi haythu la akhbid akhi eblig Allahun selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sizlere İslam devletinin Hicri 3 Muharrem 1437 cumartesi günü haber bültenini sunuyoruz Bültenimize önemli haber başlıklarıyla başlıyoruz. Bahreyn eyaletindeki El-Katif mıntıkasında müşrik rafizilerin mabedine fedai operasyonu gerçekleştirildi. Dımeşk eyaletinde Lübnan askerlerine ait bir keşif balonu düşürüldü. Ayrıca Ettedamun mahallesine yönelik ilerlemeler sağlandı ve birçok önemli bina kontrol altına alındı. Ambar eyaletinin El-Bağdadi nahiyesi doğusundaki çatışmalarda rafizi askerlerinden onlarca kişi öldü ve yaralandı. Haleb eyaletinde Nusayri rejiminin Aseriya mıntıkası yakınlarındaki iki haciz noktası kontrol altına alındı. Bültenimize Bahreyn ile başlıyoruz. İlafet askerlerinden Şucaet Devseri, Kaleşnikov silahıyla Rafizi müşriklerinin Katifin Seyyiat kasabasındaki Hüseyniye el-Hamze mabedinde ayinlerini bitirme esnasında saldırdı. Saldırıda Rafizi müşriklerinden onlarca kişi öldü ve yaralandı. Allah'a hamd ve şükürler olsun. Allah'tan kardeşimizin şehadetini kabul etmesini diliyoruz. Dımaşk eyaleti Hilafet askerleri Dımaşk'ın et mahallesinde Dubul Caddesi ve Müminlerin Anneleri mescidi ekseninde mürtet sahavatlarla yaptıkları çatışmalardan sonra yeni ilerlemeler kaydetti. Saldırıda mürtet sahavatlardan 12 kişi öldürüldü. Saldırı Hilafet askerlerinden iki grubun yaklaşık 15 binanın bulunduğu yere saldırmasıyla başladı. Hilafet askerlerinden diğer bir grup ise sızma operasyonu gerçekleştirerek mürtet sahavatların yardım yolunu kesti. Çatışmalar hilafet askerlerinin binaları kontrol altına almasıyla bitti. Operasyonda bir miktar hafif silah ve birçok füzesiyle beraber havan ganimet alındı. Kontrol altına alınan binalar alanları gözleme ve Yelda ve Babila kasabaları için önemli bir konum arz ediyor. Ayrıca Doğu Lübnan Dağı sırası boyunca Hizbullah'ın Kale el mabdehteki noktaları havanlarla vuruldu. Diğer bir taraftan Batı Kalemun'da Lübnan askerlerine ait keşif balonu hafif ve ortasını silahlarla vurularak düşürüldü. Allah'a hamdolsun. Ambar eyaletine gelince, Hilafet askerleri El-Bağdadi nahiyesinin doğu girişindeki şiddetli çatışmalarda Rafizi askerlerinin ve Mürted sahavatların 8 aracını imha etti. Ayrıca Safevi askerlerinden ve mürted sahavatlardan onlarca kişi öldü ve yaralandı. Ve ayrıca el doğusundaki El-Müessese mıntıkası yakınlarında Safevi askerleri ve mürted sahavatların toplanma yerine bomba yüklü araçla istişat saldırısı düzenlendi. İstişat saldırısında Safevi askerlerinden ve mürted sahavatlardan çok sayıda kişi ölürken birçok araçları da imha oldu. Allah'a hamdolsun. Allah'tan kardeşlerimizin şehadetini kabul etmesini diliyoruz. Diğer bir taraftan Safevi Haçlı koalisyon uçakları Hit şehrine 5 hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında Müslüman halktan 10 kişi hayatını kaybetti. Hale eyaleti ilafet askerleri gece karanlığında Aserya mıntıkasından Nusayri rejiminin iki haciz noktasına sızdı. Başarılı geçen sızma operasyonunun hemen ardından çatışmalar çıktı. Çatışmalardan sonra iki haciz noktası kontrol altına alındı. Saldırıdan Usayri askerlerinden de 10 kişi öldürülürken bir kişi de esir alındı. Ayrıca otomatik silah, 2 havan ve anti-zırh silahı ganimet alındı. Allah'a hamd ve şükürler olsun. Selahaddin eyaletine gelince, Beyci şehri batısında Rafizi asker ve minislerinin T-72 tipi bir tankı ve zırhlı bir buldozeri ağır silah ve füzelerle vurularak kullanılamaz hale getirildi. Allah'a hamd olsun. Felluce eyaleti. Hilafet askerleri Safevi ve Rafizi askerlerinin El-Kermen'in farklı bölgelerinde, El-Emin garajında, Mazraa Amu üniversite binasında ve elektrik dairesi binasındaki karargahlarına ve Mürtet sahavatların Amiriyat El-Felluce'deki noktalarına havan ve yerli yapım füzelerle isabetli atışlar gerçekleştirdi. Ayrıca El-Hayakil-Es-Sekine'de Safevi askerlerinin bir karargahı 23 meyle kanat silahıyla vurularak yakılırken karargahın içinde bulunanlardan da ölen ve yaralananlar oldu. Allah'a hamdolsun. Diyala eyaletine gelince, Rafizi, Sıvat ve Rafizi milisleriyle El-Azim'in El-Buvahit köyü yanında yapılan çatışmalar ve patlatılan bir dizi mayından sonra saldırıları püskürtüldü. Ayrıca saldırıda Rafizi Sıvat ve Rafizi minislerinden çok sayıda kişi ölürken hayatta kalanlar ise kaçtılar. Ve ayrıca Safevi polislerinden birinin motor ve Rafizi minislerinden birine düzenlenen bombalı saldırı sonucunda her ikisi de öldü. Allah'a hamdolsun. Medyadaki gelişmeler ise şöyle. Bahreyn Eyaleti Eyaletin medya ofisi Rafizi müşriklerinin katifin seyyat kasabasındaki mabedine saldıran fedai Şuca Eddevseri kardeşimizden görüntüler yayınladı. Dimeşk Eyaleti'ne gelince Eyaletin medya ofisi Dimeşk'in Ettedamun mahallesinde devam eden savaşın seyrinden görüntüler yayınladı. Görüntülerde hilafet askerlerinin ilerleyişi birçok binayı kontrol altına alışı ve alınan bazı ganimetlerin görüntülene yer verildi. Son olarak Ambar Eyaleti Eyaletin medya ofisi Safevi Haçlı Koalisyon uçaklarının Hit şehrindeki Müslüman halkın evlerini bombalaması sonucunda Müslüman halktan hayatını kaybedenlerin ve meydana gelen hasarın görüntülerini yayınladı. Bültenimize önemli haber başlıklarını hatırlatarak son veriyoruz. Bahreyn eyaletindeki El-Katif mıntıkasında müşrik rafizilerin mabedine fedai operasyonu gerçekleştirildi. Dımeşk eyaletinde Lübnan askerlerine ait bir keşif balonu düşürüldü.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 وريح قذيفة يعمر أخي أمت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر فعمر الذل لا يعمر أخي الأصحاب أني راحل مدبس سأترك زينة الدنيا وأنضي حيث لا أخبت وأنضي حيث لا أخبت